Merhaba. Hemşin ilçe Merkezinde bir araya gelen Fırtına İnisiyatifi üyeleri Yeşil Yola Dur dedi. Yeşil Yol projesi kapsamında oluşacak doğa alanına karşı mücadele eden Hemşin halkı dün ilçe merkezinde bir araya geldi. Burada yapılan açıklamada konuşan Havva Akbin, "Bugün tüm yaylalarımıza ulaşan yollar bulunmaktadır. Yıllardır bu yolların düzeltilmesi için çaba harcamaktayız. Yolların düzeltilmesi ile ilgili taleplerimiz cevapsız kalırken şu an halktan uzak olarak planlanan Yeşil Yol projesinin ne amaçla yapıldığını bilmekteyiz. Projenin planlayıcısı, finansörü ve uygulayıcısı konumunda olan Sayın Ekrem Yüce, Yeşil Yol'un neden yapıldığını açıkladı. Bu açıklamalar doğrultusunda seçilmiş yaylaların birleştirilerek çevresinde turizm tesisleri yapılacağını öğrenmiş bulunmaktayız diye konuştu. Proje kapsamında yaylalara yapılacak olan bu tesislerin yatırımcılar tarafından paylaşılacağına dikkat çeken Akbin açıklamada ''Yöre halkının hiçbir fayda getirmeyecektir. Yüzyıllardır yaylada varlık bulan yaylacılara tapu bile verilmezken dış yatırımcıların bölgeye gelip konuşlanması hedeflenmektedir. Böylece dağların gerçek sahibi yaylacılar yerlerinden edilecektir.'' dedi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı. ''Proje bir talan projesidir. Turizmcilere peşkeş projesidir. Yöre halkını yaylalardan atma projesidir. Doğal yaşamın ve doğal kaynakların bitirilmesi projesidir.'' İlle de yol yapmak isteyenler var olan köy ve mahalle yollarımızı yapsın. Mevcut yayla yollarımızın bakımını karşılıklı geçişi sağlayacak cepleri bırakarak ve su kanalları döşeyerek yolları revize edin. Yola karşı değiliz ancak içinde iyi niyet barındırmayan yeşil yol projesine karşıyız dedi. Şırnak ve Sülepi arasında yer alan Cudi Dağı'nda önceki gün başlayan yangın Cizre, Uludere ve Şırnak'tan gelen ekiplerin desteğiyle ancak 3 günün sonunda kontrol altına alındı. Irak sınır şeridi üzerinde bulunan Şırnak'ın karşısındaki Cudi Dağı'nın Silopi tarafında iki gün önce yangın çıktı. Dihaya göre yangının nedeni top atışı. Silopi'nin Görümlü Köyü'nün üst tarafında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek dağın zirvesine doğru ilerledi. Cudi Dağı'ndaki Aksu Köyü çevresinde yoğunlaşan yangına köylülerin yanı sıra Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 100 futbol sahasına denk gelen 100 hektarlık alanın etkilendiği, meşe çalılıkları ve 400 fıstık ağacının zarar gördüğü tespit edildi. Cudi Dağı'ndaki yangını söndürmesinin ardından Şırnağ'ın merkeze bağlı Başağaç Köyü'nde elektrik direğinden çıkan kıvılcımın neden olduğu bildirilen başka bir yangına da müdahale edildi. Başağaç ve Kaymakam Çeşme köyleri arasında etkili olan ve 4-5 hektar alanın zarar gördüğü örtü yangını, Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Diyarbakır'ın Kulp ve Lice ilçelerinde çıkan yangınlara müdahale etmekte zorlanan belediye başkanları acil yardım çağrısında bulundu. Kulp ilçesine bağlı köyünde meydana gelen büyük çaplı yangının ardından Lice ilçesine bağlı Angul bölgesinde de yangın çıktı. Lice'nin Angul bölgesindeki Duru Jandarma Karakolu yakınlarında anız yakımı sırasında çıkan yangının kontrolden çıkması sonucunda yangının tehdit ettiği evler boşaltıldı. Belediye araçları merkeze 12 kilometre mesafede bulunan bölgeye müdahale etti ancak yetersiz kaldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen araçlar ve jandarmaya ait tomalarla yangına müdahale edilmeye çalışılıyor. Meşe ağaçlarının çok fazla olduğu dağlık bölgedeki yangın yoğun rüzgarın etkisiyle hızla yayılıyor. Grisipi bölgesine ulaşan yangınla ilgili olarak Lice Belediye Başkanı Rezan Durlu, acil yardım çağrısı yaptı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bünyesindeki bütün araçları bölgeye yönlendirirken yangının olduğu alana yakın olan Bingöl Belediyesi'nden de yardım istendi. HDP'li milletvekillerinin de bölgeye hareket ettiği öğrenildi. Günün son haberi için Mersin'e geçiyoruz. Mersin'in Gülnar ilçesinde Akkuyu Nükleer santralinin yapılacağı alan yakınındaki Kızılçam ormanında sabah saatlerine çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgede bulunan birçok yerleşim yerinin de tehdit altında bulunduğu ve 200 kişinin yaşadığı Koçaşlı Mahallesi'nin boşaltıldığı öğrenildi. Yangına Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 200 kişilik ekiple birlikte 5 yangın söndürme helikopteri ile 1 yangın söndürme uçağı ve 30 arazözle müdahale ediliyor. Akü nükleer santralinin yapılması halinde çıkacak benzer bir yangının ne gibi bir faciaya yol açacağı sorusu ise cevaplanmayı bekliyor. CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı yangın söndürme faaliyetleri sırasındaki gecikmelere dikkat çekerek bir yangını söndüremeyenler, kontrol altına alamayanlar nükleer santral işletmeye çalışıyor. Bu korkunç bir durum diye konuştu. Çevreciler yıllardır Akkuy'da kurulması düşünülen nükleer santralin maruz kalacağı, deprem, yangın, kaza gibi tehlikelere karşı oluşacak zararın büyüklüğüne işaret ederek, yetkililere bu projeden sonsuza kadar vazgeçmeleri çağrısında bulunuyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.